Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Korona günlerinde yeni bir Hukuk Güvenliği programındayız ve bugün konuğumuz İstanbul Barosu Sayın Başkanı Mehmet Durekoğlu Sayın Başkan hoş geldiniz Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için ee, Bugün e, bildiğiniz gibi bu korona e, salgını nedeniyle e, İstanbul Barosu barolar yani savunmanın örgütü olan e, barolar hatta Barolar Birliği ve bu arada bizim de çok dalantılı olduğumuz e, Adalet Bakanlığı, mahkemeler, savcılıklar, ile ilgili genel bir e, değerlendirme e, yapmayı düşünüyoruz. Ve bu konuda sizin e, bilgilerinizi ve görüşlerinizi almak istiyoruz. E, Sayın Başkan, bu korona ile ilgili önlemler başladığında Özellikle İstanbul Barımız arkasından da barolar ne yaptı? Çünkü mahkemeler, duruşmalar, savcılıklar, cezaevleri, işte icralar, hacizler, davalar, duruşmalar hepsi bizim gündemimize geldi ve herkesin önünde, kafasında buna ilişkin avukatlar, stajyerler dahil sorular var ve hatta avukata ihtiyacı olan e, hukuki sorunu bulunan yurttaşların kafasında e, sorular var. E, evet. Biz e, sanıyorum e, İstanbul Barosu olarak önce e, e, e, sağlık hakkı yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğu için ve yaşam hakkı ve sağlık hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğu için en zor durumda olan e, tutuklular, hükürler ya da mahpuslarla ilgili e, sorunlara çözüm aramaya çalıştı avukatlar ve bildiğim kadarıyla İstanbul Barosu'nun başka hazırlıkları da var ama 36 ile ilgili özellikle cezayirindeki mahpuslarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu süreçle evet. ilgili İstanbul Barosu attı yaptı Sayın Başkan? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Emrül ee, Yani biz ayın 12'sinde o, o... Cuma günü HSK bildirisinin yayınlanmasından ve evet HSK evet, e, e, tarafından e, duruşmalara ilişkin yeni düzenlemelerin tahrik edilmesine ilişkin düzenlemelerin e, yayınlanmasından sonra hızlıca e, harekete geçtik ve e, o sabah e, özellikle sadece e, İstanbul açısından değil Türkiye'nin de İstanbul'u beklediğini HSK bildirisinin e, talimat olarak nitelendirilmesi nedeniyle ortaya çıkan durumları nasıl e, düzenleyebileceğimize ilişkin çok çeşitli görüşmeler toplantılar yaparak e, ayın e, sanıyorum e, kaç kişiydi 16, 16 16 16 Mart günü de e, sonucu e, vardığımız mutabakatı e, meslektaşlarımıza duyurduk şimdi öyle bir ne, meslek grubundan bahsediyoruz ki bizi dinleyen e, avukat olmayanlar e, için aslında böyle bir bilgilendirmeye ihtiyaç var. E, çok nazik bir konumdayız. Yani mesleğimiz özellikle hak koruyuculuğu temelinde geliştiği için e, ihmal ettiğimiz ortaya çıkan e, herhangi bir mesela süre nedeniyle ortaya çıkan bir e, tırnak içindeki ihmalin ortaya çıkarabileceği hak kaybı bir avukat için çok önemli sonuçlar doğur, doğurması nedeniyle de çok dikkatli adımlar e, atmak atmamız gerekiyordu. Dolayısıyla evet, SSK temsilin dikiş Evet, aynen. SK ayın 15'inde bir pazar günü böyle bir Cuma günü daha doğrusu 14'de birden bire böyle bir bildiri yayınlayınca onu da tavsiye niteliğinde deyince yani duruşmaları artık ileri bir tari, tarihe talik edin dediği andan itibaren. Buna mahkemeler değişik yaklaşımlar gösterdiler ve bu yaklaşımları birleştirebilmek, koordine edebilmekte çok mümkün olmadı. Gerçi %90'lar oranında bir kabul söz konusu oldu, talihler söz konusu oldu ama bir kısım %5 de olsa bazı mahkemeler duruşma yapmaya devam ettiler. Bu bir talimat değildir, bu bir tavsiyedir. Dolayısıyla ben kendi işime bakmaya devam ederim gibi yaklaşımlara da tanık olduk. Bu bir bu bir avukat için son derece tehlikeli. Yani yüzde doksan beş olarak benim bir duruşmamın talih edileceğini düşünsem dahi yüzde beşinin benim duruşmamla ilgili olup olmadığı konusu çok önemli sonuçlar doğuruyordu. Hız da buna çözüm bu var. Başkan. Şimdi burada mahkemeler bize kimse talimat veremez anlayışıyla davranmalarını anlamıyorum. Çünkü burada aslında Anayasa 138'e göre takip ettiğimiz davanın nasıl sonuçlanacağı, ne yapmamız gerektiği, bu davayı nasıl e, incelememiz gerektiği konusunda kimse meclis evet. ya bile talimat veremez ama yani bir sağlık nedeniyle yapılacak bu ertelemeler e, aslında e, açıklandığı günden itibaren i̇dari bir idari düzenleme bu sağlanması lazım diye düşünüyorum. Evet yani bu bir idari düzenlemeydi. Yani böyle bakılmaması gerekiyordu kuşkusuz. Ama böyle bakan yargıçların olması çok ciddi bir karışıklığa neden oldu. Ee, bu soru zaman içerisinde biraz daha aşılır hale geldi. Ee, anlatabilme imkanı doğan yerlerde biraz daha geriye gidişler söz konusu oldu ama tam da bu sırada bambaşka bir tabloyla karşılaştık. bu sefer yağmur gibi tebligatlar yağmaya başladı. Şimdi bu tebligatlarla ilgili olarak hukuktaki sürelerin e, bizim için ifade ettiği bambaşka bir anlam söz konusuydu ve e, tabii bu tebrikatların durdurulması da e, söz konusuydu. E, ve tabi en önemlisi bir avukat için en önemlisi madem bütün bunlar gelişiyor, duruşmalarımız tahrik ediliyor, buna rağmen tebrikatlar geliyor, süreler durdurulmadan bu işin üstesinden gelinemez noktasıydı. E, şimdi bir taraftan e, şu, geçen hafta içerisinde öylesine yoğun bir e, tempo içerisindeydik ki e, sürelerin e, durdurulması ile ilgili e, konu bizim için yaşamsal bir değer ifade ediyordu onu durdurmalıydık ama ortaya çıkan tablo bu sürelerin durdurulmasının ancak kanun yoluyla, kanun düzenlemesi yolları mümkün olabileceğini bize dayatıyordu ve sonuç itibariyle de bu konuda bir zamana ihtiyacımızın olduğu ortaya çıktı. Ama işte bu zaman dediğiniz şey tebrikatların yapılmasıyla avukatlar açısından çok ciddi bir hak ihlalini doğuracağı için yani biz örneğin İstanbul Barısı olarak ayın 16'sında başka hiçbir kurum Böyle bir başvuruda bulunmadığı halde ayın 16'sında doğrudan doğruya başvur, Adalet Bakanı'na başvuru yaparak sürelerin durdurulması konusunda çalışmalara başlanmasını istedik. Ayın 16'sından sonra 24'ünde ancak bu e, karar çıkabildi. 16 ile 24 arasındaki o 8 günlük sürenin bir avukat için aslında tırnak içinde bir işkence olduğunu da biliyorduk. E, bu aralarda ne yapılmalıydı? Yani tebligatların durdurulmasına ilişkin bir kararın çıkarılması, Bunlar evet, idari doğru. olarak evet. çözülmeyecek konulardı. Yani yasal evet, yani, düzenlemeye işte geçirilmesi. Yani olması. Türkiye'deki bürokrasi bu idari konuda çöz rahat çözülmesi gereken konuları neredeyse gidip bir kaos sürüklemeye kadar getirdi. Ee, Allah'tan şimdi ayın 24'ünde bu karar çıkınca şimdi e, her şey düzgün hale gelmiş oldu. Şöyle bir... E, karar mı şey... Sayın Başkan kanundan mı söz ediyorsunuz? En son kanundan bir kanun. sürelerin durdurulmasına ilişkin kanundan söz ediyorum yani ya bu abi, kanun çıkınca tamam, tamam. şimdi e, meslektaşlarımız çok büyük ölçüde rahatladılar yani başka sıkıntılarda söz konusu ama çok büyük ölçüde en azından hak kaybı noktasında rahatlamış olduk süreler durunca biz şöyle bir evet. strateji e, tayin ettik kendimize yani tablo ortaya çıkınca yani dünyada yaşananlar e, Avrupa'da da yaşananlar Avrupa'da da daha ağır şekilde yaşananlar orada Bizden önce özellikle salgının ciddi bir boyut alması karşısında yani bu yargısal düzenlemeler konusunda kim ne yapmış bir inceler misiniz diye ben arkadaşlarımdan dışı ilişkiler merkezindeki arkadaşlarımdan rica ettim. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya örneklerini çıkardılar arkadaşlar ve biz de hangi aşamada nereye gidebileceğimizi bu yolla bir anlamda öngörme, öngörme imkanına sahip olduk. E, baktık ki işte bizim ilk e, şeylerimizi, e, müracaatlarımızı yaptığımız sıralarda mesela Almanya, İspanya, İspanya biraz daha kolay bir kral kararnamesiyle falan e, sorunu e, çözebilmişler. Mesela süreleri durdurabilmişler falan böyle e, etkinlikleri sergileyebilmişler. Bir anda durdurabilmişler onlarda. Dolayısıyla nereye gideceğimizi aşağı yukarı görüyorduk. E, bu bağlamda erkenden e, bazı önerilerde bulunmak imkanına sahip olabildik. Ee, hangi ülkelerde ne olduğunu gördüğümüz zaman e, sürelerin durdurulmasına yönelik olarak talebin ileri sürülmesi de bu bağlamda bizim açımızdan. Tebrikatların durdurulması da mesela e, ilk defa Adalet Bakanlığı'na İstanbul Borosu tarafından öğrenilmiş şeylerdi. Bu işin ee, bu anlamda e, hak kaybıyla olan kısmı ile ilgili ama bu süreçsel Doğrudan Baş... oradan taşın e, hakları her türlü evet. hakkı idari yargıdaki anayasal yargıdaki e, hukuk mahkemeleri ceza mahkemeleri kanundaki kanun yolları süreler itirazlar üretçelerin verilmesi, delillerle ilgili listeleri, bunlarla ilgili bir hak kaybının olması çok e, olumsuz bir durumdu şey Ve bunlarla ilgili çok önemli bir aşama kaydedildi, kaydedildi diyorsunuz değil mi sen? Evet, evet, evet, geldiğimiz nokta ilk noktaydı. Arkasından tabii stajyeri avukatlarla ilgili problemler vardı. Biliyorsunuz işte avukatlıklarında stajın kesintisiz olması söz konusu. Ama adliyelere e, gitmeyin. Diyoruz bir taraftan el nasıl staj kesintisiz olacak o zaman gitmediği zaman adliye stajı bir başka boyuta doğru e, sürüklendi kuşkusuz. E, bunun tedbirlerinin alınması gerekiyordu. Adalet Bakanlığı işte e, 30 e, Mart'a kadar e, onların izini sayılmasına karar veren bir bildiri yayınladı ve oradaki en önemli şey de hak kaybına uğranmayacağı gerçeğiydi. Biz de bunun üzerine sadece meslektaşlarımızın e, rahatlamasını temin etmek için yani merak etmeyin bir hak kaybine uğramaksızın bu süreci aşabileceğimiz bir e, tedbiri biz de kendi içimizde alıyoruz e, diyerek yürüdük. Bu hak kayıtlarını e, hallettikten sonra önemli olan bir şey daha vardı. Yani e, önceden onu da öngörmüştük. E, başka ülkelerde de bu türlü yakınmalar söz konusuydu. Peki bu konumdaki bir avukatın ekonomik durumu ne olacak Şimdi çok özür dilerim başkan. bu arada avukat yanında yani ikinci altı aylık dönemde avukat yanında staj yapan stajyer arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla ilgili diğer avukat arkadaşların onları iş takibi için adliyelere göndermemeleri konusunda da bir tavsiyeniz oldu sanıyorum. Evet, yani o, o da önemliydi. Onu da ilk gün daha yapmıştık. Bunun ortaya çıkabileceğini biliyorduk. Ee, meslektaşlarımızla içinde bulunduğumuz durumu aynı itibari, 16'sı itibariyle e, içinde bulunduğumuz durumu anlatıp, adliyelerdeki konumun e, nasıl olacağını e, biraz da ilerisini görerek e, anlatırken, orada da özellikle bağlı çalışan meslektaşlarımızla stajyerlerin, ee, çalıştıkları büroların bürolar tarafından izini sayılmaları gerektiğini de onlara hassasiyetle anlatmaya çalıştık. Birkaç kez de e, onları, meslektaşlarımızı uyardım. Onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çok büyük ölçüde bunun istisnadaları oldu kuşkusuz yakınmalar hala devam etmekte küçük istisnalar oldu ama e, üstadlarımızın çok büyük bir bölümü bu konuda çok büyük bir anlayış gösterdiler ve e, genellikle evden çalışmayı tercih ederek ee, bu sorunu bir şekilde de e, aşabilmiş olduk diye düşünüyorum. Nispeten bazı şikayetlerin bulunduğunu biliyorum. Ama önemli ölçüde e, açtığımız gerçeğiyle de karşı karşıya kaldık. Kuşkusuz evet. burada ekonomik anlamda güç durumda kalan bir avukat gerçeği de ortaya çıktı. Şimdi bütün bunların adliyi kapattığınız andan itibaren, duruşmalar yapılmıyor dediğiniz andan itibaren avukat için zaten Türkiye'de var olan tahsilat zorluğu bir süre sonra avukatı sıkıştıran başka bir unsura doğru dönüştü. Tamam ben büromu kapatayım. imkansızlığına dönüştü değil mi? Evet, aynen. Yani tamam ben büromu kapatayım tamam yani yanımda çalışanlara bağlı çalışan avukatlara izin vereyim stajyerler adliyeye gitmesin falan da ben nereden para kazanacağım ben nereden bunlara para ödeyeceğim. Biz bunu da öngörmüştük aslında. Yani Türkiye'de ilk kez Zil meslek grubu Adalet Bakanlığı'na daha işin başında ayın 16'sında yazdığı yazıyla ee, özellikle 3 alanda düzenlemeyi rica etmişti. Bunlardan bir tanesi vergi alanındaki düzenlemeydi. İkincisi e, SGK ve bankur primleri e, düzenlemesiydi. Üçüncüsü evet, evet, evet. de bankalarla özellikle bankalar birliğiyle konuşarak krediler konusunda var olan kredilerin gelir ödenmesi ya da kredi sağlanması konusunda düzenleme yapılmasıydı. Bu 3 konuda Adalet ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurduk. Ee, i̇lk başvuran e, İstanbul Barosu olduğu başka iştirme meslek kuruluşu bu açıdan bir şey görmemişti. O demin söylemeye çalıştığım o ülkelerde yaşananları gözledikten sonra biz bu konuma geleceğimizi biliyorduk zaten. O nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Sonra yani bu konudaki girişimlerimizden ne netice aldınız derseniz, başlangıçta bir netice alamadık maalesef. Bir ekonomik Sik... Hazine Bakanlığı bir şey yayınladı. O yayınladığı şeyin içerisinde ee, serbest meslek mensupları yani avukatlar yoktu. Ee, ama kısa bir süre sonra biraz da Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla onun e, yaptığı baskıyla e, baroların daha sonra 74 baronun birden e, Maliye Bakanı'nın başvurusu üzerine e, bu bir anda değiştirildi avukatlar da bu paketin içerisine dahil edildi. Dolayısıyla avukatlar açısından vergisel e, yükümlülüklerin ertelenmesi, işte Nisan içerisinde verilmesi gereken katma değer vergisi, Mart içinde de ödenmesi gereken evet, beyannamelerin Nisan'a ertelenmesi, Nisan Mayıs Haziran beyanlamelerin de 6 ay sonra ertelenmesi gibi bir rahatlama içerisine girdik. Öyle sanıyorum ki bu hem bağlı çalışan avukatların çalıştığı bürolar açısından hem de bizzat kendileri açısından özellikle belgisayar yükümlülü evet. önemli bir sonuç doğurdu. Şimdi o noktadan sonra Bağkur ve TKK primleriyle ilgili uğraşlarımız halen devam ediyor. Bankalar kuşkusuz her şeyde bu şey konuda bir olumlu yanıt alınmadı ve düzenleme yapılmadı değil mi başkan? Henüz yapılmadı ama bu konuda ilk konuştuğumuzda vakit var. Ayın sonuna kadar Vaktimiz var denilmişti. Öyle sanıyorum ki ayın sonuna kadar bir düzenleme ben hala bekliyorum. Yani Bakur ve SGK primleri açısından söylüyorum. Bankalar bir şey aldılar, bir pozisyon aldılar. Yani var olan bankalar birine yaptığımız müracaatların sonucu olarak var olan kredi düzenlemelerinde geri ödemeler konusunda bir pozisyon aldılar. Ama biz şimdi bir aşama daha hiç işte avukata belge bilgi sorulmadan avukat olmasından kaynaklanan nedenle e, kredi verilmesi konusunda e, görüşmeler yapıyoruz. Şu anda sonuçlandırmış değil, henüz sonuç bir aşamasına gelmedi ama bunu yapabilirsek çok ciddi bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. E, bu tür e, iyileştirmeleri sağlamaya çalışıyoruz ki demin de söylediğim gibi bunu yaparsak eğer belki bağlı çalışan avukatlar açısından onların Cebine bir şey koymamış olacağız ama onun cebine bir şey koymuş olan e, avukatı güçlendirirsek eğer onun cebinden bir şeyin çıkmamasını sağlayabilirsek e, bağlı çalışan avukatın da kendi bürosuna tutunmasını sağlayabilecek ya da stajyerin e, orada kalmasını sağlayabilecek bir noktaya gelebiliriz e, diye düşündük. Yani bir taraftan e, hak kaybına ilişkin önlemleri geliştirirken ve sonunda 24'ü itibariyle e, yasanın çıkması suretiyle onu sağlarken öbür taraftan da e, onun e, ekonomik konumuyla ilgili belirgin düzenlemeler içerisinde olmaya çalıştık. Bu arada e, bu ekonomik düzenlemeler içerisinde adli yardım e, ve CMK ödemelerinin bir an evvel yapılmasıyla ilgili bir e, çalışma içerisine girdik. E, bundan da e, adli yardım açısından olumlu sonuçlar aldık. E, hem Türkiye Barolar Birliği e, adli yardım bakımından e, ödenen miktarın %10'unu kesip dengeleme fonuna aktarmıştı. O dengeleme fonunu neredeyse boşalttı, barolara gönderdi. Biz şimdi yarından itibaren, 20 itibaren e, 1 milyon 400 bin lira gibi bir e, miktarı avukatlara hemen aktarmış olacağız. Ama bu yetmiyor. Ayın 6'sına kadar da. Bu söylediğim rakamlar 1-2 gün gecikebilir, 1-2 gün önce de gelebilir. Ayın altısına kadar da e, sanıyorum ki bir 5 milyon liralık ayrı bir ödemeyi de e, adli yardımdaki e, görev alan meslektaşlarımıza aktarmış olacağız. CMK ücretleri ödenmesi konusunda e, bakanlıkla iletişime geçtik. Onlarda da aksilikler olmadan e, yani erken ödenmesi konusunda e, bir çalışma içerisindeyiz. Ee, bir ricamız daha oldu. Kabul edilebilir mi bilmiyorum. Ee, Cemreka ödemelerinde ödemeyi alabilmeniz için ilk celseye girmeniz ve o ilk celsenin duruşma tutanağını ibraz etmeniz gerekiyor. O celselere girişi sağlamadan e, nasıl olsa girilecektir, nasıl olsa o celseler yapılacaktır. Zaten celselere girilmesi söz konusu olmayacağına göre yani duruşmalar ertelendiğine göre şimdi girilmesi de söz konusu olmaz. Celselere girilmeden sadece baroların verdiği görevlendirme yazılarıyla ödeme yapılması gibi bir Talepte bulunduk. Ee, bu talebimizin Sayma Miktarca nasıl değerlendirilebileceğini tam kestiremiyorum. Ee, ama kabul edilebilirse bu da sanıyorum, e, önemli bir e, çalışma olacaktır, önemli bir aşama olacaktır diye düşünüyorum. Sayın başkan şimdi birazcık zamanımız e, şöyle. Aa, evet, 15, dakika, evet, evet. 15 dakikamız var. Şimdi bu 15 dakikadan sonra. Ee, Avukat Aynur Tuncel arkadaşımız ve e, İstanbul Barosu Sanatları Merkezi Başkanı Duygu Köksal meslektaşımızla bağlanıp Hı. bu cezaevlerindeki infazlarla ilgili e, düzenleme konusunda konuşmak istiyoruz. Ama bundan evvel e, konuşmamın da başında söylediğim gibi bizim avukatlar açısından en önemli konu e, yani çok kısaca hani Başa sıkışan insanların barodan avukat istemesiyle ilgili bizim CMK servisimiz konusunda bir bilgi. Ama cezaevlerindeki çok insani yani sağlıkla bu e, virüsün yayınlanmasının önlenmesi açısından onlara doğrudan sağlık hizmetinin ulaşması açısından baroların bir şey yapması gerekiyordu. Ve İstanbul Barosu'nun öncülüğünde 36 baro e, bir açıklama yaptı. Bu konuda bir, e, lütfen bu açıklama ile ilgili bilgi e, ben rica ediyorum ve bir de CMK servisi halen çalışıyor mu? Yurttaşlar ihtiyaç olduğunda baro'dan avukat yardımında bulunabilecekler mi? Bu konuda bir bilgi verirseniz bu 15 dakika sonrasında e, Ayıralım ve bilgilerime bağlamayı düşünüyorum. Tabii hızlı anlatmaya çalışayım. CMK servisi çalışıyor, e, çalışmak zorunda. Bu noktada tıpkı Türkiye'de. Ee, Koronavirüsün bu arada e, bu radyodan da hep beraber de meslek olarak da e, takdirlerimizi, onlara minnetlerimizi de anlatmış olalım. E, sağlık personelinin Türkiye'de e, çok ciddi bir uğraş gösterdiği, kendilerini hayatlarını tehlikeye atarak e, yaptıkları mücadeleyi saygıyla karşıladığımızı, e, onların e, önünde düğme iliklediğimizi mutlaka ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yardım evet, gerçekten, ben gerçek, evet, gerçekten Çok büyük Özveri isteyen bir şey ve bunu gerçekleştirmeye Çalışıyorlar Sağlık personelinin şu anda içinde bulunduğumuz Bu salgın nedeniyle Bulunduğumuz konuma bir benzer konum Şu anda e, Cemeka servisinde çalışan Meslektaşlarımız için e, Geçerli Bir kısmı arkadaşlarımız e, Bu işi özveriyle Sürdürmeye devam ediyorlar ee, siz de biliyorsunuz ya çok büyük oranda özellikle de e, çocuk e, suçluları için e, ifade konusunda bile e, zorunlu olarak e, zorunlu müdafilik e, sistemi çalışıyor. E, bu ortamın bir anda suçluluğa da elverişli olduğu suçların da çoğaldığını e, düşünürseniz çok basit suçlarda bile çocuğun ifadesinin alınması sırasında avukatı mutlaka bulunması gerekiyor. Dolayısıyla avukat ifadeye gittiğinde ifade verildikten sonra çocuğun serbest bırakılması söz konusu. Tam da bu noktada işte bizim e, bu görevi e, asla ihmal etmemiz gerekiyor. E, bu anlamda yaptığımız görev de e, şu anda o saygı duyduğumuz e, sağlık memurlarının yaptığı görevlerden e, çok farklı değil galiba. Ben de o meslektaşlarıma buradan çok teşekkür etmek istiyorum. E, evet gitmeyenler var, e, reddedenler var İnşallah onunla birlikte hayır. Ben gitmeliyim diyen Tıpkı insan yaşamına olan saygı gibi Hukuk yaşamına da saygı gösteren meslektaşlarımız var burada. Bu arada onlara da çok teşekkür ediyorum Çünkü yani o onlar o göreve gitmez derse Mesela işte gözaltına aldan bir çocuk da içlerde kalıyor Gidip o ifadesinin alınmasının sağlanması gerekiyor Kuşkusuz ağır cezada tutuklu yargılamaların devam ettiğini de düşünürseniz Orada görev alan meslektaşlarımız için de aynı şey söz konusu bu, bu sistemler bazen kendi hislerinde devam ettiriliyor. Ben de o meslektaşlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Cezayirleri konusu çok önemli gerçekten de. Yani e, Türkiye cezayirlerinde sayısının 300 bini bulan e, mahpuslar olduğunu düşünüyoruz. E, ve bunlar e, gerçekten büyük bir risk grubu oluşturuyorlar. Bu dünya, yani Onların bu dünya ile tek iletişim yolu yakınlarıyla ve avukatlarla yaptıkları görüşler. E, buralarda çok ciddi sıkıntılar olduğu haberini e, almaya başlamıştık. Biz dünyayla tek temas yolu olan e, hakkın ellerinden alarak fiziksel sağlıkları kısmen sağlansa da bu kısıtlamanın mahpuslar ve yakınlarını ruhsal açıdan bir yıkım, yıkıma uğratması tehlikesi de söz konusuydu. Kaldı ki e, virüs sadece mahpus yakınları tarafından değil infaz koruma personeli diğer güvenlik personeli tarafından da e, cezaevine taşınabilecekti. Hatta e, Sayın Başkan. Buradaki insanlara yani mahpuslara ve güvenlik görevlerine yemek yapan oraları temizleyen evet. evleri, şoförler gelip götüren insanlar, cezaevi müdürü, oradaki görevli salgılar hepsi için aynı ee, sıkıntı var ve aynı ee, tehlike var. Aynen. Yani bu nedenle bir, bir bazı şeyleri dikkate alınması gerektiğini söyledik. Yani bir tutuklama meyestisesinin Son yıllarda istismar edildiğini düşünerek yeniden bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini işaret etmeye çalıştık. Cezaevinde düşünce ve ifade, üretinde, ifade üretlerinin kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, halen tutuklu bulunan, azımsanmayacak sayıda siyasetçi, belediye başkanı Aydın, gazeteci, avukat, öğrenci var ve bunların bir kısmının yaş vasıtalık sebebiyle bu, virüsü, bu virüsün ölümcül riskini taşıdığı gerçeğine işaret ettik. Ee, yaşlı, hamile e, durumda bulunan kadın tutuklular var. Bunlar için e, acil çözüm bulunması gerektiğini, akı taktik imkansız, yaşansa Engelliler bir... hatta, engelliler. Aynen, aynen. tutuklamanın e, tedbir niteliği olduğunu dikkate alarak e, özellikle bu konuda e, kamusal faydanın e, bir anda temininin elzem olduğunu anlatmaya çalıştık tutuklar için hangi bir çözüm ve tedbirin yasal düzenlemeyi gerektirmediğini şu anda bile bütün bunların yapılabileceğini talep ve reysen tutukluk incelemesiyle bunun mümkün olduğunu söylemeye çalıştık. Risk grubunda bulunan hasta, yaşlı, kadın, çocuk hükümler yönünden de infaza ara verme, özel infaz usulleri konusunda bir kısım değişiklikler yapılmasını öngördük. Mapusların avukat ve yakınlarıyla açık kapalı görüşmelerinin ...yaratacağı olumsuz etkileri en azından indirmek için yakınlarıyla hastada 10 dakika olan telefon görüşmelerinin uzatılmasını istedik. Bu yani, sağlandı mı başkan? Bu sağlandı. Yani bunu iki katına çıkardılar zannediyorum. Avukatlar açısından da o camın arkasındaki görüşmeler söz konusu oldu. Ee, tabii bunlar ama e, işlen bu, sanıyorum doğrudan yani. doğrudan yüz yüze de görüşebilecek ama avukat kendisini bu sağlık konusundaki ciddi evet. tabloyu görerek sorumlu davranıp hem milletvekillerinin hem kendisi açısından tek bir alarak konuşabilecek. Yani tam evet, işte yani e, özellikle avukatın sır saklama yükümlülüğü dediğimiz şey ne kadar ihlal ediyor etmiyor gibi bir tartışmayı gündeme getiriyor. Ee, Belki son birkaç dakikam kaldı galiba o süreç içerisinde şunu söylemeliyim. Yani bu süreçte biz sorun karşı karşıya kaldığımız sorunların hukuki değerlendirmesini yapmaktan ziyade bir insani değerlendirmeye mecbur olduk galiba. Yani işte 65 yaşın üstündeki meslektaşlarımızla ilgili olarak mesela işte sokağa çıkma yasağı gibi bir yasak ilan edildi. Yani hukuki değerlendirmesini yapmaya çalıştığınızda incelediğinizde aslında bunun bir hukuki gerekçesinin olmadığını bunun çok tartışmalı olduğunu söyleyebilmeniz mümkün ama biz bu konudaki yaklaşımımızı hayır 65 yaşındaki meslektaşım sen korkma bunun bir hukuki gerekçesi yok çık dışarı demek yerine ona hayır tam tersine insani bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz salgının ifade ettiği tehlikeyi gözeterek Kendisinin de bir risk grubunda olduğunu gözeterek, hayır sen çıkma çıkmanı gerektiren ne varsa baron senin arkanda olacak, baron olarak biz hizmetleri yapacağız demeyi tercih ettik. Burada da aynı şey söz konusu. Yani e, cezaevindeki görüşmelerde de yani kabul edilen usullerin bizim açımızdan ya da genel olarak hukukun evrensel kabule ulaştırdığı kurallar açısından kabul edilebilir bir yanının olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Ee, ama e, yaşam hakkının da bütün bunlar açısından son derece önemli olduğunu gözeterek e, bir anlayış sergilemeye çalışıyoruz. Onun yerde, hem yaşam hakkı olarak, hem sağlık hakkı. Doğrudan çünkü evet, sağlık evet, hakkı evet, da yaşam hakkı. Evet, ile sağlık hakkı bir isim aynı şey söz konusu. E, dolayısıyla bu ikisini de, bir arada değerlendirdiğimizde e, daha sağlıklı sonuçlara varabileceğimiz konusunda olduğumuz için mücadelemizi öyle götürmeye çalışıyoruz. E, biz burada size destek oluruz. Siz bizim için değerlisiniz. Bu baroyu da bu bu ülkenin hukukunu da var eden unsurlar bu yetişmiş olan insan gücüdür. Siz aslında öylesine bir deneyimi ifade ediyorsunuz. Deneyim dediğiniz şey öyle bir şey ve hukukta deneyim her şeyden çok daha fazla değerli. Dolayısıyla onları kaybetmemek adına yapacağımız mücadelenin başka mücadelerden daha önemli olduğunu değerlendirerek yürümeye çalışıyoruz. Önemli merhaleleri aştığımızı düşünüyorum. Yani işin başlangıcında ön gördüğümüz İspanya, Almanya, İtalya e, örneklerine bakarak, Fransa örneklerine bakarak değerlendirdiğimiz şeylerin e, vardığımız önemli bir noktasına geldiğimizi düşünüyorum. E, şu anda bizim açımızdan özellikle e, avukatın içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili e, ne yapabiliriz konusu söz konusudur. Ee, onu da yaptığımız zaman zannediyorum e, önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız ama e, her şeyin yani, sağlığına dikkat, dikkat etmesi ediyoruz. gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür yani. ediyorum. Şimdi baroların bu ceza yerindeki tutukluların e, tedbir olan tutukluların e, sağlıkları için onlarla ilişkili olan e, ceza infaz kurumu görevlilerinin sağlıkları için ve onların sağlıklarının e, doğrudan sağlık hizmetlerini alabilmeleri yanında Onlarla irtibat olan insanların sağlıkları için yaptığınız 36 baronun yaptığı açıklamadan sonra İstanbul Barosu'ndaki bazı avukat grupları da bu işin önemine dikkat çekerek bir açıklama yaptılar. Sanıyorum Meclis evet. Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulundular. Bunların şu anda yapılabilecek ilk adımlar olduğunu düşünüyoruz ama hem hak kayıtlarının önlenmesi hem avukat arkadaşlarımızın, stajyer arkadaşlarımızın, hakim, savcı, mahkemelerde görev yapan görevler, cezaevinde görev yapan insanlar ve orada tutuklu mahpus olan insanların sağlıkları açısından herhalde baromuzun ve avukatların e, hükümetle, Adalet Bakanlığı'yla, ESK'yla, İntibadlı olarak yapılması gerekenleri sürekli olarak gündemde tutacaklarını düşünüyoruz Başkan. Tekrar katıldığınız da. için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra, beyler, zaman ikinci bölümünde müzik arasından sonra Aygün Hanım um ve e, Dünca Hanımlar e, bu infaz rejimli konusunda e, düşüncelerini alacağız. Çok teşekkürler Başkan. Ben teşekkür ederim. Onlara da sevgilerimi iletemiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Se porque amor porque amor parecía que estaba esperando tu momento de partir parecía haber observado mis momentos junto a ti. No hubieras dejado esa Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como hoy va esa noche porque esa misma noche con... Şimdi bu beceriksizlikle kendi planımı bozdum ee, o zaman ben biraz şöyle başlamak istiyorum bugün ee, en derin saygılarımla öncelikle içinize kapanmanızı bizi rahat bırakmanızı özellikle cezaevi gibi yerlerden uzak durmanızı Sonuç olarak da mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşmaktan vazgeçmenizi diliyorum. Canı Gölü'den sayını yeni tip koronavirüs. Böyle başlamayı düşünüyordum. <gülüyor> Öyle başlamış olayım. Niye böyle söyledim? E neredeyiz onu tekrar hatırlatalım. 94.9 Açık Radyo'da 26 Mart 2020 günü hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Konumuz yine sayın Tuğçe, Duygu Köklav. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Merhabalar tekrar, selamlar, saygılar herkese, tüm dinleyicilerimize. size. Sağ olun, sizin pratiklerinizle programı siz başlatmış oldunuz aslında. Şimdi niçin koronavirüsüne böyle bir çağrıda bulundu? Bize çok şey öğretmesinin yanı sıra onları başka zamanlarda konuşuruz. Çokça da konuşuluyor zaten kamuoyu tarafından. Ee, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Seyhan demişti. Bu küresel salgın üç şekilde bitebilir. Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek, ya işte bulunacak ki henüz daha e, umutlu bir haber yok, ya da virüs mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşma özelliği kaybedecek. Yani en büyük şans sanki bu gibi görünüyor. Şimdi e, zaten akrabası olan 85 benzerlik gösteren ee, saat virüsü böyle e, ortadan kaybolmuş. Yani kaybolmamış da hani, e, salgın olma özelliğini yitirmiş. E, dolayısıyla herhalde e, bunu izlemek gerekiyor en pratik haliyle. Şimdi az önce e, Sayın Bahri Bölen ve Sayın e, Mehmet Surakoğlu bize sevgilerini ilettiler ve infaz hukukundan sözüleceğimizi söyledi Bahriye'de ama biz sonra bu konusunu biraz önce değiştirdik. Neden değiştirdik? Ee, evdesiniz değil mi? Evet, evet evdeyim ben de. Evet. Yani fiili bir, bir e, altındayız Her ev aslında bir e, karantina. E, biz aslında e, kendi kendimizi niye karantinasına aldık? Çünkü İçişleri Bakanı e, herkes kendi o halini ilan edebilir e, dedi. Sağlık Bakanı benzer şeyler söyledi. İçişleri Bakanı alınmayacak e, sokağa çıkma yasağı diyordu. O hal ilan edilmeyecek diyordu. Bugün yeni tedbirler, daha yüksek derecede tedbirler Olabilir, alabiliriz dedi. dedi. Fikri değişti. Şimdi Hı. fiili bir hafif altındayız. Ne demek hafif? Muhafaza altına alınmış, hıpsedilmiş koruma altına alınmış demek. Ee, biz de evlerde öyleyiz. Ee, çalışmamızla ilgili zaten yasal düzenlemelerde yapıldı bütün yük sağlıkçılarda. Bizler de hukukçular olarak sağlıkçı arkadaşlarımıza başarılar, kolaylıklar diliyoruz ve onların yanında olduğumuzu bir kere daha e, evet. onlara e, duyuruyoruz. Şimdi e, sizinle geçen hafta e, cezaevleri e, konusunda Bahri Bey e, sohbet etmişti ama e, zaman yetmemişti size cezaevlerindeki son durumla ilgili e, devam etmesi gerekiyordu sohbetin biz aslında bugün sizinle sokağa çıkma yasakları e, ya da bu infaz pazarlıkları var onlar üzerine e, insan hakları mahkemesi neler diyor Anayasa mahkemesi ne onları konuşmayı planlıyorduk ama şimdi sol günü gelen bir haberle hepimiz sarsıldık Twitter'a düşen e, habere göre Sincan cezaevindeki 70 yaş üzerindeki bir kişinin e, koronavirüsüne tutulduğu ve e, infaz e, e, birimizin müdürü tarafından da durumun Adalet Bakanlığı'na bildirildiğine ilişkin bir haber düştü haber e, Twitter'a e, ve bu yayıldı birdenbire e, yasak, e, şey de yapılmadı inkar de edilmedi ama sonrasında haberler zınt diye kesiliyor da ben erişemedim ben de becerememiş olabilirim Hı -hı. Siz bundan yola çıkarak ceza evindeki kişilerin sağlık hakkı ile ilgili bu koronavirüsün onlara getirdiği hüzkler hakkında geçen haftadan devam ederek neler söylemek istersiniz? Uluslararası düzeyde alınan yeni kararlar var mıdır? Bu dönemde sizin nasıl? Geçen hafta, geçen hafta kaldığımız yer zaten aslında yeni infaz düzenlemesinin değişikliklerinin ne çerçevede olabileceği ile ilgili bir takım olasılıklardı. Fakat aklına baktığımız zaman infaz düzenlemesinden ziyade şu an öncelikli olan bu virüs hastalık sebebiyle e, ve salgın sebebiyle alınması gereken, inevdilikle alınması gereken ve bunun için kanuni bir düzenlemeye de aslında gerek olmadığını bildiğimiz şu anki yasal mevzuatımız çerçevesinde de ve bir takım tedbirlerin inevdilikle alınması gerektiğini belirtmiştik ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu anlamdaki içtihadına değinmiştik. E, ben şunu söylemiştim e, cezaevlerinde yani devletin kontrolü altında kapalı tutulan özgürlüğünden yoksun bırakılmış kimselerle alakalı olarak özellikle e, bir tahliye ihtimalinin düşünülmemesiyle alakalı özellikle yetişkin e, ileri yaştaki ve ağır bir hastalığı olan ya da kronik bir hastalığı olan kişilerle ilgili olarak cezaevi ya da kapalı tutulduğu yer koşullarının ee, uygun hale dönüştürülmesi ve eğer bu sağlanamıyorsa da bu kişilerin alternatif tedbirlerde gözetilerek elbette ki salı verilmesiyle alakalı ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, tespitleri var. Şimdi siz az önce Sincan'la alakalı bir şey söylediniz ama ben şu an e, olmuş olan bir e, ve basına da yansımış olan bir haberle buradan devam edeyim. Ülkeden ülkede değişen bir durum olarak görmemek lazım bunu çünkü Aldığımız bir habere göre İngiltere'de az önce gördüm ben de 80 yaşın üzerindeki bir mahkumun koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiği haberi düştü. Hmm. Ee, Guardian gazetesinde e, düşmüş ben de sosyal medya üzerinde az önce gördüm. diyorum ve e, ciddi bir adiliyet. Durakoğlu da buna değindi. Şu an bir yasal düzenleme yapmaksızın zaten elimizde olan yasal mevzuatla da bir şeyler yapılabilir. Örneğin tutukluluk hali olan kişilerin tutukluluk incelemede tekrar gözden geçirilerek tutukluluk en son çağrı olması gerektiği ceza muhakemesi kan 100. maddesinin şartları tekrar değerlendirerek özellikle de kırılgan gruplara ilişkin kişiler için yani e e ileri yaşlı kişiler olanlar engelliler hı. hamileler çocuklu olan e kadınlar ve çocuklar için en başta bunlar için ve elbette ki hı. sağlığı cezaevindeki koşullara el vermeyen herkes için tutukluluğun son çare olduğu da değerlendirilerek, öncelikle eğer uygun görülüyorsa alternatif tedbirler öngörülerek, adli kontrol şartları öngörülerek ve her ihtimalle bu kişilerin salıverilmesi ve tahliyesine gidilerek bu durum aşılabilir. Fakat şunu da söyleyeyim, bu kısımla ilgili ben söyleyeceklerimi öyle tamamlamış olayım. Sizin de söyleyecekleriniz vardır muhakkak. Ben Anayasa Mahkemesi'nin de daha aktif davranması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, ben de onu soracaktım sizin evet. yaptığınız bir sosyal sırasında bir bireysel başvuru olduğu ve olduğunu istem olduğunu duymuşken bu ayrıntıları hakkında bilgilendirirseniz çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle yani muhakkak başvurular vardı çünkü e, biz meslektaşlarımızın alanda çalışan arkadaşlarımızın çünkü başkanımız sayın Duya Durakoğlu da dedi meslektaşlarımız cezaevlerine gitmeye avukat görüşmeleri yapmaya devam ediyorlar. E, CMK kapsamında atlamalar devam ediyor, e, avukatlar müvekkilleriyle cezaevlerinde görüşmeye devam ediyorlar ve infaz hakimliklerinden ya da yetkili mahkemelerden her kimse tutuklulukla alakalı karar verecek olan, e, ile alakalı karar verecek olan sonuç olaya göre onlara yönelik taleplerde bulundular, e, bulunuyorlar duyduğumuzda o ölçüde ama o taleplerin reddedilmesi halinde şu anki mevzuata e, dayanılarak Avrupa'nın Anayasa Mahkemesine çok özür dilerim, e, kesin kararların ya da e, kesinleşmemiş olsa bile tedbir yoluyla e, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nden tedbir yoluyla bir yol göstermesi, istenmesi mümkün. İç 73. maddesi biliyorsunuz. İç süzüğün 73. maddesi kapsamında e, tedbir talebinde bulunulabiliyor Anayasa Mahkemesi'nde. Şu an Anayasa Mahkemesi'ndeki çalışmalar durmuş değil. Anayasa mahtemesi hala çalışıyor bildiğimiz kadarıyla. Hatta sürelerde durmadı ee, benim takip ettiğim hı -hı. kadarıyla. Ama durmamıştı? Hı -hı. Bugün de durmadı. Çünkü dün bir yasal düzenlemede sürelerin durdurulduğuna ilişkin e, yasal değişiklikler yapıldı. Bunlar bizleri rahatlattı büyük ölçüde. Ama anayasa mahtemesine bireysel başvuruyla alakalı süreler durma durmadı. Kaldı ki sürenin durup durmamasından bağımsız olarak tedbir talebi, Öncelikli işlerden olduğu için de acil işlerden olduğu için zaten her zaman yapılabilir. O yüzden de Anayasa Mahkemesi'nin de elbette ki tedbir talepleriyle alakalı olan incelemesine devam ettiğini biliyoruz. E, o yüzden de eğer kendi önüne gitmiş davalar varsa tedbir talepli olarak bunlarla ilgili karara bağlayabilir diledilikle. E, reddedilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden iç tüzünün 39. maddesi uyarınca tedbir talep edebilmek mümkün. E, Tebzir talebi yapıldığında e, sonuç olayı itibariyle e, tedbir talebinin reddini karar verilmişken bir paragrafta da şu yazılmıştı. ve otoritelerine kişilerin sağlık haklarına erişiminin engellenmemesi, e, bunun sağlanmasıyla alakalı tavsiyede bulunup e, bunun gerçekleştirilmemesi halinde tedbir taleplerini yeniden inceleyebileceğini söylemişti. Bakın bu bile bir şeydir. O yüzden ben Anayemsa Mahkemesi'nin daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum şu süreçte. <gülüyor> Haklısınız. Ee, şimdi az önce siz de söylediniz. Sıyımlacıların durumu var. Ee, evet. Dünkü ya da evvelsi günkü gazetede e, diyor ki Pazar Kulesi'nin 5000'den fazla kişi sığınmacı olan kişiler çadırlarda kalıyorlar ve onların hala akıbeti belli değil. Ve e, hala ciddi bir e, salgın riski altındalar. Sizin e, İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığınız bireysel başvurularla ilgili bir gelişim oldu mu bu geçtiğimiz bir hafta içinde? E, henüz olmadı. Henüz olmadı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisini völantiye aldı. Sadece tedbir talepleriyle hmm. alakalı. Kararları veriyor, red ya da olumlu kararları veriyor. Fakat onun dışındaki bütün e, kararları ve komunikasyonları şu an için askıya aldı. E, şöyle ki yani acil olmayan işleri ama tedbirlerle ilgili e, şey devam ediyor, incelemesi devam ediyor. Ve onlar da evden çalışmaya geçtiler, nöbetçi sistemine geçtiler bildiğim kadarıyla. Mesela anayasa mahkemesindeki durum nedir onu da bilmiyoruz bu konuyla ilgili. Fakat ben e, yabancılarla alakalı şunu söylemek isterim. Bu konuda e, bizim yaptığımız başvurularla alakalı e, gelişmeler olduğu müddetçe biz zaten e, kamuoyunu da bu anlamda e, aydınlatmaya devam edeceğiz, bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ama e, şu an için hem geri gönderme merkezleri hem de hava alanlarıyla alakalı e, bu salgından etkilenmemelerine yönelik olarak e, ciddi tedbirin oralarda da alınması gerekiyor. Aslında belirtmek gerekir çünkü cezaevleriyle alakalı mesela avukat görüşleriyle ilgili olarak yapılan düzenlemeleri vesaire duyuyoruz fakat geri gönderme merkezlerinde de ve havaalanlarında da aynı şekilde yabancıların avukata erişiminin sağlanması gerekir. Avukatların da sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekir fakat şöyle bir durum gördük son dönemde son gelişmelerle ilgili konuşayım. Geri gönderme merkezlerinden ziyade orada da elbette az önce söylediğim hususların tamamı orası içinde geçerli. Ayrıca ek bir şey söylemeye gerek yok. E, fakat e, havaalanlarıyla alakalı özellikle Fransiz bölgede bulunan kişilerle alakalı bu kişilerin özel durumu da gözetilerek. Çünkü kabul edilemez yolcu statüsündeki kişiler e, biliyorsunuz Fransiz bölgedeler. Yani geri gönderme merkezinden biraz daha farklı statüleri kabul edilemez yolcu olan kişiler ne yazık ki transit bölgede tutuluyorlar ve ne ülkeye girebilirler ne çıkabiliyorlar. O yüzden de burada tutulan kişilerin sağlığıyla alakalı çok acil tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin de İnsan Hakları Merkezi de takipte ve çalışmalarına devam ediyor. Bunu izlemeye devam ediyor bu alanda. Çünkü biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin transit bölgelere ilişkin bir Yeni Büyük Daire kararı oldu. Toplam vaka ve vefat sayısını açıklamaktan öteye ayrıntı içermiyor bu açıklamalar maalesef kaç kişi hastanede, günlük kaç tane test yapıldı, kaç kişi karantinada veya izolasyon içinde kaçı iyileşti, kaçının durumu ağırlaştı, hangi bölgelerde bu vakalar bunlarla ilgili maalesef Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıntılı açıklamalar yapılmıyor. Dolayısıyla gazetelere düşen haberlerden ya da sizin uluslararası ilişkileriniz üzerinden edinilen bilgilerle sınırlı olarak mesela bakabiliyoruz. Bir de bunun üzerine sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. O zaman avukatların hareket etmeleri konusunda barolara evet. yine ayrıca bir başka görev daha düşüyor. Çünkü vakaları tespit edemiyoruz. Çok vakaları doğru. tespit ettikten sonra da o vakaların yanına erişebilmek, onları artımlatmak, onların fiiliyetindeki durumlarını, ruhsal durumlarını Hı. öğrenip bunu bireysel başvurulara konu edip ilgili makamlara iletmek gibi avukatlara da gözde görülmeyen çok önemli bir e, görev düşecek. O yüzden Anayasa Mahkemesi şu birkaç gün içinde e, olağanüstü hali, e, belirli hale getiren tarihsel bir görevi çok dilerim dilediğimiz tedbir kararlarını ve ilke kararlarını ortaya koyar. Herkes bir oh der, kim hangi stöcünde, kimin hakları neler, kime neler yapılıyor, kamuoyu biraz daha bilgilenir ve rahatlarız. Şimdi ben uyarı aldım, solgumuzun süresi yine bitti. <gülüyor> size çok çok teşekkür ediyorum. Tabii evet. ki masada, rejim masasındaki saygı alınma da teşekkür ediyorum. Gittin evet, teşekkür etmeyi unutmuştum. Size, ailenize, bütün Türkiye'ye herkese teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar. Ben de saygılar, selamlar herkese. Sağlıkla kalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun